Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Reçetedeki bu ilaçları almak istiyorum. Buyurun. Tamam, ben ilaçlarınız var mı bir bakayım. İlaçlarınızın tamamı var. Burada üç tane ilaç var. Biri ağrı kesici. Bunu sabah akşam tok karnına içiyorsunuz. Bir tanesi soğuk algınlığınız için antibiyotik. Bu antibiyotik en güçlü antibiyotiklerden biridir. Bunu 12 saatte bir içiyorsunuz. Daha fazlasını almıyorsunuz. Burada bir de öksürük şurubunuz var. Bunu günde üç defa yemeklerden sonra içiyorsunuz. Peki, benim biraz başım dönüyor. Tansiyonumu ölçebilir misiniz? Tabii ki. Tansiyonunuz biraz yüksek. Hastalık yüzünden sanırım. İki gündür uyumuyorum. Biraz burada dinlenin. Daha iyi olacaksınız. İlaçlarınız burada. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.